Evet. Hocam cuma namazını kişi yetişemedi ve kılamadı veya evet. farklı bir nedenden dolayı evet. namazı kılamadı. Bu kişi cuma namazını kaza edebilir mi veyahut ne yapacak? Evet. Cuma namazı mutlak surette cemaatle uygun şartlar uygun şartlar çerçevesinde fıkıhta ilmihal kitaplarımızda belirtilen şartlar çerçevesinde eda edilmesi gerekir. Mümin mümin Mümin erkekler büyük bir gayret içerisinde olmaları gerekir. Cuma namazını eda etme hususunda büyük bir gayret içerisinde olmaları lazım. Ayet-i kerime var. İzâ nûdiyelis salâti min yevmil cuma. Cuma günü namaza davet edildiğiniz zaman alışverişinizi, işinizi, gücünüzü bırakıp ona icabet edin buyurulmuştur. Efendimiz ve Vesselam da bilerek kasten üç cuma namazını terk edenin kalbinin mühürleneceğini izleyicilerimizin de malumudur buyurmuşlardır. Bu açıdan yani e, önem arz etmektedir. E, mümkün mertebe cuma namazını camilerde yani veyahut e, Birçok kişinin cuma şartları hasıl olan birçok kişinin uygun olan bir mekanda toplanarak hutbesiyle, namazıyla eda edilmesi gerekir. Ancak söylediğim gibi bu şekilde hareket edilecek. Ancak ancak çok zorunlu bir işi çıktı. Yoldaydı, yolcuydu, hastaydı, gidemedi. Zorunlu haller olduğu zaman bunu e, cuma namazı şeklinde değil öğle namazı şeklinde evinde eda edecek. Ancak şuna da dikkat etmemiz lazım. Mesela hastayım. Tamam mı? Evde oturuyoruz. Camiye gitme takatimiz, mecalimiz kalmadı. Ne yapacağız? Şöyle şu e, hassasiyete dikkat etmemiz gerekir. Cemaatin dağıldığı vakti hesaplayacağız. Yani onlar namaz kılarken biz oturup evde namaz kılmayalım. Hı hı. Şöyle yapalım. Yani e, cemaat cuma farzını eda etti, dağılmaya başladılar. O arada o arada arada biz e, namazımızı işte kılabiliriz. Yani yanlış anlaşılmaya mahal vermeyecek şekilde. Evet. E, namazımızı kılabiliriz. Doğru. Doğru.